Selahet ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Sevgili kardeşlerim Beni mustalik seferinden dönülüyordu Müminleri ta can evinden vuran Bir olay oluyordu Hazreti Ayşe annemizin Pak hayatına gölge düşürülüyordu İftira atılıyordu Münafıkların reisi Abdullah bin Übey Müslümanlara karşı kin doluydu. Kendince bir fırsat yakalamıştı. O ne doluyor, ortalığı toz duman etmeye çalışıyordu. Hazreti Ayşe annemiz ihtiyacı nedeniyle ordunun girişinden haber olmamıştı. Kayıbolmamak için bulunduğu yerde otururken uyuyakalmıştı. Ordunun arkasını toplayan Hazreti Saffan bin Muattal radıyallahu an arkada kalıp gidenleri toplamak için mola yerinde dolaşırken Hazreti Ayşe uyuyor olarak gördü. Sesleniyor, uyandırıyor, devesine binmesini temin ediyor. Sonra da devenin ipini çekerek orduya ulaşıyordu. Orduya yaklaştığında Hazreti Ayşe Saffan'la girişini gören Münafıkların Reis Abdullah bin Ümey'i aradığı fırsatı yakalıyordu. İftira kampanyasını başlatıyordu. Hz. Ayşe annemiz hastalığı sebebiyle olayı bir ay sonra öğreniyordu. Öğrenince dünya sanki başına yıkılıyordu. İki üç gün fasılasız ağlıyordu. Ciğerlerinin söküleceğini sanıyordu. Bir aya yakın bir zaman geçiyordu. Peygamber Efendimiz çevresini yoklamak istiyordu. Olayla ilgili bildiklerini ve düşündüklerini öğrenmek istiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz ile konuşuyordu. Onun düşüncesini talep ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz ilginç bir cevap veriyordu. Rasulü Ekrem'e soruyordu, onu seninle kim nikahladı diye soruyordu. Rasulü Ekrem Efendimiz Allahu Teala buyurdu. Ömer Efendimiz o halde Allah'ın onun bir işini senden gizleyeceğini mi sanıyorsun. Haşa. Bu çok yanlış bir düşünce olur. Ey Allah'ın Resulü, ben kesin olarak inanıyorum ki bunlar münafıkların yalanıdır. Allahu Teala sana bir pislik bulaşmasına izin vermez diyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'a geliyordu. Damadı Hazreti Osman Efendimize konuyla ilgili fikrini, düşüncesini soruyordu. Hz. Osman Efendimiz de Hz. Ömer Efendimiz'in söylediğine benzer şeyler söylüyordu. Konuşulanların tamamen yalan, iftira olduğunu dile getiriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yeğeni, damadı Hz. Ali Efendimiz'e geliyor aynı konuyu ona soruyordu. Hz. Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'in ileri boyutta üzüldüğünü görüyordu. Ayşe annemize yapılanın bir iftira olduğunu ancak boşanabileceğini söylüyordu. Yeter ki bu olay insanların gündeminden düşsündü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sisli havadan kurtulsundu. Sonra Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ayşe annemizi en iyi tanıyanın hizmetçisi olduğunu, onunla konuşmasının daha isabetli olacağını söylüyordu. Peygamber Efendimiz hizmetçi berireye konuyu soruyordu. Berire'nin cevabı seni hak ile gönderene yemin ederim ki ben onda kusur olarak hiçbir şey görmedim. Eğer kusur ise onun tek kusuru bazen çalışırken yorulur da uyur kalır. Uyuyunca koyun içeri girip onun yoğurdu hamuru yer. Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle Hazreti Zeynep annemizle görüşüyordu. Zira Hazreti Zeynep annemizle Hazreti Ayşe annemiz arasında bir çekişme vardı. Şayet Ayşe annemizde bir kusur söz konusu ise bunu özellikle Hazreti Zeynep annemiz dile getirebilirdi. Bu konuyla ilgili olarak Hazreti Zeynep annemiz "Ey Allah'ın peygamberi, ben işitmediğimi işittim, görmediğimi gördüm" demekten sakınırım. Vallahi ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum." diyordu. Öbür taraftan son derece mahzun olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz vardı. Resulullah'ın Böyle bir töhmet altında Tutulması, namusuna Dil uzatılması, sadı Gari gari olan Ebu Bekir Efendimiz'i derinden üzüyordu. Onun üzüntüsü Dünyada en çok sevdiği Allah'ın Resulü'nün başına Böyle bir şey gelmesindendi. O tabi olduğu iman ettiği bir peygamberdi. Çocukluğundan beri bir ve beraber olduğu can dostuydu. Olayın içerisinde ciğer paresi kızı da vardı. Ayşesi vardı. Babalar kızlarının namusları konusunu en büyük konu bilirlerdi. Hazreti Ebubekir Efendimiz aslında ta can evinden vurulmuştu. Öyle diyordu. Allah'a yemin olsun ki biz cahiliye döneminde bile böyle bir iftiraya uğramadık. İslam döneminde böyle bir suçlamayı nasıl kabul edebiliriz? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz derin hüzün içindeydi ama elinden bir şey gelmiyordu. Peygamber Efendimiz müminlerin mescitte toplanmasını istedi. Kısa bir konuşma yaptı. Ortalıkta doluşan bu iftiralarla eşi ve kendisine zarar verilmek istendiğini, ben eşim hakkında hiçbir kötülük bilmiyorum. İftiraya çıkaranlar hakkında yapılması gerekenin ne olduğunu bana söyleyin buyurdu. Konuşmasında, iftiranın kaynağının münafıkların reisi Abdullah bin Übey olduğunda beyan buyurdu. Hazreti Sa'd bin Muasemen ayağa kalktı. Ya Resulallah, ben yardıma hazırım. İftiraya karışan evsilerin boyunu vurmaya hazırım diyordu. Hazretlere gelince, bu konuda ne emredersen onu yaparım diyordu. Bu konuşmadan Hazreti'nin ileri gelenlerinden Hazreti Saad bin Ubade radıyallahu anh rahatsız oldu. Kamiyetçilik duyguları kabardı. Hazreti Saad bin Ubade, ''Abdullah bin Üveye dil uzatamazsın, onu öldürmeye kalkamazsın. Resulullah'ın eşine iftira atanlar arasında Hazreti'den bazı kimseler olduğu için böyle konuşursun. Eğer onlar evsli olsalardı böyle konuşmazdın.'' dedi. sahabe-i bazılar da konuya dahil oldular. Konuşmalar kavmiyetçiliği dalgalandırıyordu. Resulullah onlara iftira konusuyla ilgili bir istişare olsun, bir çıkış yolu bulunsun diye konuyu gündem yapıyordu. Ama konu bir anda çok farklı bir alana kaymıştı. İstenmeyen bir durum olmuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onları yatıştırıyor, cahiliyenin ana damarı olan kavmiyetçilikten uzak durmalarını istiyordu. Hz. Annemiz konuyla ilgili olarak konunun devamını şöyle anlatıyordu. Hakkımda konuşulanları öğrenmenin üzerinden iki gece bir gündüz geçmişti. Bu süreç içerisinde sürekli ağlamıştım. Resulullah mescitteki toplantının akabinde hemen bize geldi. Onun geldiğinde annem, babam ve ben ağlıyorduk. Yanımda oturdu ve Ayşe dedi. Hakkımda çıkarılan kuduları anlattı. Sözlerini eğer sen bu anlatılanlarla ilgili değilsen, Allah bu söylenenlerle ilgili olmadığını bildirip seni temize çıkarır. Yok eğer bu günahı işledinse Allah'tan affını iste tövbe et. Çünkü Allah günahını itiraf edip de ''Tövbe eden kulunu bağışlar.'' buyurdu. Ben anneme babama dönerek ''Benim yerime siz cevap verin.'' dedim. Onlarsa ''Ne diyeceğimizi bilmiyor.'' dediler. Birden kendimi çok güçlü buldum. Allah'a ham dedip onu layık olduğu şekilde andıktan sonra söyleyeceklerimi söylemeye başladım. Dedim ki ''Ben anlıyorum ki siz hakkımda söylenenleri dinlemişsiniz.'' Ve hatta bazısına inanmışsınız. Şimdi ben size ben o günahı işlemedim desem bana inanmazsınız. Ama farz edelim ki ben o günahı işledim deyip itirafta bulunsam hemen inanırsınız. Vallahi ben kendim içinde sizin içinde Yakub'un dediğinden başkasını demiyorum. O şöyle demişti. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Dağlarınız karşısında ancak Allah'tan yardım isterim. Sözlerimi bitirince sırtımı dönüp yattım. Ben susuz olduğumu bildiğim için Allah'ın durumumu açığa kavuşturacağına kesinlikle inanıyordum. Ancak Allah'ın durumum hakkında ayetler vahyedeceğini aklıma dahi getirmiyordum. Ben sadece rüya veya ilham yoluyla Resulullah'ın hakkımda bilgilendirileceğini düşünmüştüm. Sırtımı dönüp yatınca Resulullah kalkmaya davrandı. Henüz kalkmamıştı ki ayet vahyolunmaya başladı. Bunu Resulullah'ın ayet vahyolunurken sahip olduğu belirtileri açığa çıkmasından anladım. Vallahi o sırada ben ne korktum ne de aldırış ettim. Anne babama gelince hakkımdaki dedikodular doğrulanacak diye Korkuyor, korkuda ne yapacaklarını bilemiyorlardı Resulullah'ın üzerinden vahiyali geçince Yüzü güldü, sevinçliydi Müjde ya Ayşe Allah seni temize çıkardı buyurdu Resulullah böyle deyince Anneme babam çok sevindiler Resulullah'a teşekkür et dediler ben vallahi ne size ne de ona teşekkür ederim. Ben ancak sizlere duyup da reddetmediğiniz şeylerden beni uzak tutan ve hakkımda ayet indiren Allah'a hamd ve teşekkür ederim dedim. Ben böyle söyleyince babam kızdı. Sen bunu Resulullah'a mı söylüyorsun dedi. Ben de evet ona da söylüyorum dedim. İftirayı aşağı çıkaran münafıkları deşifre eden Müslümanların böyle bir olayda nasıl davranmaları gerektiğini açıklayan ayetler, Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetine kadar olan ayetlerdi. Şöyle buyuruluyordu. Bu ağır iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Çünkü böylelikle bu gibi durumlarda, ne yapmanız gerektiği konusunda sahip olduğunuz eksikliği öğrenme imkanına kavuştunuz. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı olan ceza vardır. Onlardan ele başılık yapıp bu günahın yükünü yüklenen kimse içinde çok büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın müminlerin bu iftirayı işittiklerinde kendi vicdanları ile hüznunda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onların iftiracılardan bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem bir şahitler getirmediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı, size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgisayar ve olmadığınız şeyi ağzınızda geveleyip duruyordunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. Ey iman edenler! Onu duyduğunuzda bunu konuşup yapmamız bize yakışmaz. Haşa! bu çok büyük bir iftiradır demeniz gerekmiyor muydu? Eğer inanmış insanlarsanız, Allah bir daha buna benzer bir tutumdan sizi sakındırıp uyarır ve Allah ayetleri size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir azaf vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu buyruluyor. Ayetler hayatın ana çizgilerinde son derece duyarlı olmamızı öğretiyordu. Bireyin masumiyeti, ailenin masumiyeti konusu Yüksek bir duyarlılık gerektiriyordu. Yüksek bir sorumluluk isteniyordu. Kesin bir bilgi yoksa, yakini bir bilgi yoksa, Hayati konularda konuşmak son derece tehlikeliydi, son derece yıkıcıydı. Duyarlılığı zayıf olanlar, hatta art niyetli olanların gündem yaptığı konularda, içten insanlar, insani hassasiyeti yüksek insanlar o gündemlere iltifat etmemeler gerekiyordu. Bununla da yetinmemeliydiler. Kesin bir tavır koymaları gerekirdi. Böylece toplumu bozguna vermek isteyenlerin, ailelerin yıkılmasını arzu edenlerin yolları kapatılmalıydı. Ayet-i kerimede erkek ve kadın müminlerin bu iftirayı işittiklerinde kendi vicdanlarıyla bir hüsnü zanda bulunarak bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi buyuruluyor. Hoşçakalın.